Muhacirler, Müslüman olmalarından ve İslam'a uygun yaşamak istemelerinden dolayı Mekke'den müşriklerin, putperestlerin çeşitli baskı ve zulümleri sebebiyle Medine'ye hicret eden Müslümanlardır. Ensar da bu muhacirlere yardım eden Medine'deki Müslümanlardır. 101. Ayet Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Ayrıca Medine halkından da münafıklığı huy edinenler vardır. Onları sen bilemezsin.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 ya onları azaba uğratacak ya da onların tevbesini kabul edecektir. Allah çok iyi bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. İçlerinde Lübap radıyallahu anh'te olmak üzere bir bahaneyle savaşa katılmayan münafıklardan başka birkaç sahabi vardır. Bunlar hemen hatalarını anlayıp pişman olmuşlar ve tevbe etmişler. Üstelik haklarında yukarıdaki af ayetleri gelinceye kadar ceza olarak, Kendilerini mescidin direğine bağlamışlardı. Allah Resulü seferden dönüp adeti üzere önce mescitte 2 rekat namaz kıldı ve bunların hallerini öğrendi. Çözülmelerini Hazreti Peygamber'e bırakmışlardı. O da onlara haklarında tevbelerinin kabul edildiği ayetler gelinceye kadar çözmedi. Bu gruptan olan diğer üç kişi Ka'b bin Malik radıyallahu anh, Murare ibn Rebi radıyallahu anh, Hilal ibn-i Umeyye radıyallahu anh'tı. Bunlar hem de Bedir ashabındandılar ki tebelerini geciktirmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla oturma ve konuşmayı men etmişti. Bunun üzerine dünya kendilerine dar gelmişti. Nihayet 118. ayette durumları belli oldu ve tevbeleri kabul olundu. 107. Ayet Bir de haktan yana gözüküp Müslümanlara zarar vermek, küfre hizmet etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak, ve daha önceden Allah Resulüne karşı savaşanın da oraya gelmesini bekleyip, gözlemek için bir mescit edinenler, biz bununla iyilikten başka bir şey istemedik, diye kesin bir ifade ile yemin edecekler. Halbuki Allah, onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Bu, münafıkları Medine'ye yaptığı Mescid-i olarak tanınan mescittir. Cahiliye devrinde Hristiyan olan, ve Allah Resulü ile savaşan Ebu amir er Rahip münafıklara Kuba Mescidi'nin yakınında bir mescit yapmaları için bir mektup yazmıştı. Adı mescit olacaktı ama Ebu Amir'in Şam'dan bir orduyla gelmesine kadar münafıkların karargahı olarak hizmet verecekti. Akıllarınca bu kafir ordu sayesinde hem kendilerini koruyacaklar hem de Resulullah'ı ve ashabını sindirip dağıtacaklardı. Binayı yaptılar ve buna kutsiyet kazandırmak için de Allah Resulü'ne giderek, ''Biz uzağa gidemeyen ihtiyar ve özürlüler için bir mescit yaptık. Senin namaz kıldırıp dua etmenle birlikte açılışını yapmak istiyoruz.'' dediler. Allah Resulü, ''Şimdi tebük için sefere çıkıyoruz. Allah'tan izin olursa dönüşte.'' buyurdular. Fakat dönüşte Cebrail Aleyhisselam gelerek buranın mescidi dirar, zarar mescidi olduğunu bildirdi. Resulullah da emir buyurarak burayı yıktırdı. Çünkü burası... İslam'ı içinden yıkmak, Müslümanların birliğini bozmak üzere yapılmış bir kurum durumundaydı. Halen yeryüzünde İslam'a ve Müslümanlara zarar verme, onların kökünü kazıma yolunda çeşitli hainlikler düşünen münafıklar, yani hakikatte kafirler, iyi niyetli gözüken planlar yapmaktadırlar. 108. Ayet Resulüm, onun içinde hiç namaz kılma. Daha ilk günden takva üzerine,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 en büyük başarı ve saadettir. 112. Ayet O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükü edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını, koyduğu hükümleri koruyanlardır. İşte böyle müminlere, cenneti müjdere. Ayetteki Seyahat edenler ifadesini, ümmetimin seyahati oruçtur. Hadisi şerifine göre oruçla tefsir etmişlerdir. Ata radiyallahu anh, İkrime radiyallahu anh ve Osman bin Mazum radiyallahu anh da cihat ve ilim tahsili için seyahat edenler demişlerdir. 113. Ayet Müşriklerin tevbesiz ve şehadetsiz ölüp de cehennem ehli oldukları kesin biçimde belli olduktan sonra, Artık akraba bile olsalar ne peygamberin ne de müminlerin onlar için mağfiret dilemesi yaraşır. Bu ayeti i kerimede gerek Allah'ı tanımayan kafirlere, gerek Allah'ı tanıdıkları halde hükümleri altına girmeyi ve Resulüne tabi olmayı istemeyen müşriklere karşı müminlerin rahmet ve mağfiret dilememesi gerektiği belirtiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arzu etmemesine rağmen müşrik olarak ölen amcası Ebu Talibe acıyıp istifarda bulunmak istemişti. Çünkü o, İslam için bir takım fedakarlıklar yapmıştı. Fakat isteği bu ayetle geri çevrildi. Allah Resulü'nün anne ve babasına gelince, onların kendisinin nübüvvetinden önce fetret devrinde öldükleri için sorumlu olmayıp azap olunmayacakları bildirilmektedir. 114. Ayet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 118. Ayet Ve ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen ve af durumları geriye bırakılan o üç kişinin de tebelerini Allah kabul etti. Çünkü artık yeryüzü bunca genişliğiyle onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'tan başka sığınılacak yerinin olmadığını anlamışlardı. Bundan sonra önceki iyi hallerine dönmeleri için Allah onların tebelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. 119. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ve doğru, sadık olanlarla beraber olun, onlardan ayrılarak bireyselleşmeyin. 120. Ayet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 seferber olmaları, çalışmaları gerekir ki bu sayede yanlışlıklardan sakınsınlar. Dini ilimler sadece helal ve haramlarla sınırlı olmayıp bütün bir hayatı kuşatacak genişliktedir. Dinde derinleşmesi istenen grupta bu vazifeyi ifa edecektir. 123. Ayet Ey iman edenler! Size düşmanlık eden kafirlerin önce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 Oysa her inen sure, iman edenlerin imanını artırmış, kuvvetlendirmiştir ve onlar her inen vahiy ile sevinip müjdeleşirler. 125. Ayet Kalplerinde şüphe, küfür, şirk ve münafıklık gibi bir hastalık bulunan kimselere gelince, o sureler onların murdarlıkları üzerine murdarlığı yani küfürleri üzerine küfrü artırmış ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. 126. Ayet Onlar her yıl bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyle iken yine de nifaklarından tevbe etmiyorlar ve bundan ibret de almıyorlar. 127. Ayet Münafıkların ayıplarını bildiren bir sure indirildiği zaman müminlerden birisi sizi görüyor mu?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 Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Aziz kelimesinde durulursa mana şöyle olur. Öyle bir peygamber gelmiştir ki, aziz, şanı ve şerefi yücedir. Size gelen sıkıntı ona da gelmiştir. 129. Ayet Resulüm, sana inanmaktan yüz çevirirlerse hemen de ki, Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona güvenip dayandım. O büyük ve yüce arşın Rabbidir, sahibidir. Yunus Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet Elif, Lam, Ra İşte bu okunanlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İkinci ayet. Bütün insanları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 heva ve hevesine göre yaşar, aklınca menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Bunlara dehriyun da denilir. 9. Ayet İman edip salih, yararlı amel işleyenlere gelince, Rableri imanları sebebiyle onları alt tarafından ırmaklar akan nimet dolu cennetlerine eriştirir. 10. Ayet Onların duaları Subhaneke Allahümme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 Şerri de istediklerinde acele verseydi elbette onların ecelerinin gelmesine hükmedilirdi. Ama bize kavuşmayı ummayanları biz azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın şaşkın bocalar halde bırakırız. 12. ayet. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek ayakta iken her halinde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 Ümmetlerin kimi peygamberlerini ilahlaştırdı, kimi kendisine gelen peygamberden başka peygamber tanımadı. Kimi de bütün yönleriyle hayat nizamı olan Kur'an geldiği halde tağutları, batılı ve şirki güzel gören yollara düştüler. Yine de inandıklarını zannettiler. 19. Ayet İnsanlar ancak tevhid dinine bağlı bir tek ümmet idi. Sonra şirke, küfre ve batıl yollara sapıp,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 Ayette geçen daha güzeli ve ziyadesinden kasıt, 1'e 700 ve daha fazlası veya cennet ve cemalullah. 27. Ayet Kötülük, günah kazananların cezası, yaptıkları kötülük kadardır. Kendilerini de bir hakirlik, zillet kaplayacaktır. Onları, Allah'ın azabına karşı hiçbir koruyucu yoktur. Onların yüzleri,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 Allah'tan daha fazla sevip saygı duydukları putlar adına harcama yapmaya ayırırlardı. Bunun için onlara ortakları denilmiştir. 30. Ayet İşte orada herkes önceden dünyada yapmış olduğunun imtihanını verecektir. Artık hepsi gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları putlar, putlaşanlar da kendilerinden kaybolup giderler. 31. Ayet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 Muhtelif ayetlerde geçtiği üzere Mekke müşrikleri Allah'ı kabul ediyorlardı. Fakat O'nun Rabliğini, emirliğinin yani vahyinin hayatlarına hakim olmasını ve O'na göre yaşamayı kabul etmiyorlardı. 32. Ayet İşte O, her şeye gücü yeten Allah, sizin gerçek Rabbinizdir. Artık bu gerçekten sonra başka ilahlara,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 37. Ayet Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. 38. Ayet Yoksa onu peygamberin kendisi uydurdu mu diyorlar? deki Eğer iddianızda doğru iseniz haydi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka gücünüzün yettiği kim varsa onları da yardımınıza çağırın. 39. ayet. Hayır. O inkarcılar ilmini kavrayamadıkları ve hakikati yorumu kendilerine gelmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekilerde tıpkı böyle Peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte bak, zalimlerin sonu nice oldu. 40. Ayet İçlerinde ona, Kur'an'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Rabbin o Kur'an'a karşı bozgunculuk yapanları çok iyi bilendir. 41. Ayet Resulüm şayet hala seni yalanlarlar, getirdiklerini kabullenmezler ise de ki... Benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. 42. Ayet İçlerinden senin okuduğuna kulak verenler de vardır. Fakat sağırlaşmışlara sen mi işittireceksin akıllarını kullanıp anlamak istemiyorlarsa? 43. Ayet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 47. Ayet Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. 48. Ayet Onlar eğer dediğiniz doğru ise bu vaat edilen azap ne zaman derler. 49. Ayet Resulüm de ki Allah'ın dilemesi dışında ben kendi kendime bile ne bir zarar, ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir an geride kalamazlar, ileri de geçemezler. 50. ayet De ki, onun azabı geceleyin veya gündüzün size gelirse, düşündünüz mü ne yaparsınız, söyleyin bana. Günahkarların onu acele istemesine sebep nedir? Era eğitim, Lafzı, bana haber verin anlamındadır. 51. Ayet Yoksa azap gerçekleştikten sonra mı iman edeceksiniz? O zaman size, önceden o azabın gelmesini acele isterken, şimdi mi iman ediyorsunuz? denilir. 52. Ayet Sonra o kendilerine zulmeden küfür ve şirkle ölenlere, ebedi azabı tadın,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 Küfür yoluna saparak zulmeden herkes, yeryüzündeki her şeye sahip olsa, azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirdi. Onlar azabı görünce duydukları pişmanlığı açıklarlar. Artık onlar için haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Ayet-i Kerime'deki Eserr'ü açıkladılar zema şeriye göredir. Diğer bazı müfessirlere göre ise kelimenin anlamı korkularından gizlediler anlamında kullanılmıştır. 55. Ayet Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. 56. Ayet O hem diriltir hem öldürür ve ancak ona döndürüleceksiniz. 57. Ayet Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olan kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntılara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. Kur'an-ı Kerim, en güzel ahlakı öğütleyen, şirk, küfür ve nifak gibi manevi hastalıkları gideren, Hayat nizamını, dünya ve ahiret saadetini bildiren hidayet ve rahmettir. Ancak kalplerin Kur'an'a açık olması lazımdır. Sıkıntı ve stresini giderilmesi için de bol Kur'an okunmalıdır. 58. Ayet De ki, insanlar ancak bununla Allah'ın lütfu ve rahmeti olan İslam ve Kur'an ile sevinsinler. Bu onların toplayıp durdukları bütün dünyalık şeylerden hayırlıdır. 59. Ayet De ki, baksanıza Allah size rızık olarak ne indirdiyse, ise siz ondan kimini haram ve kimini helal yaptınız? De ki, bu hususta Allah mı size izin verdi yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Demek oluyor ki Allah'ın yasak kıldığı şeyleri helal, serbest yapmak, emrettiklerini de haram, yasak yapmak kimsenin hakkı değildir. Altmışıncı ayet Allah'a yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü uğrayacakları akıbetleri hakkında zanları ve beklentileri nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı azabı erteleyip, kafire de mümine de nimet vermesiyle lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu buna şükretmezler. Altmış birinci ayet Sen her ne halde bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan ve siz her ne iş yapsanız ona daldığınız an bilin ki biz sizi görüyoruz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinin bilgisinden gizli değildir. Ne bundan daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda yazılı olmasın. 62. Ayet Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Yukarıdaki ayeti kerimede bildirildiği gibi veli iman edip takvaya ermiş kimselerdir. Bunu biraz açıklamak gerekirse iman etmek kelimesi tefekkür kuvvetinin mükemmelliğine, takvaya ermek tabiri de ameli kuvvetin mükemmelliğine işarettir. Demek oluyor ki bir kulun Allahü Teala'ya yakın olması, Allahü Teala'nın kendisinin velisi olması için kelamcıların da beyanına göre delillere dayalı dost doğru iman, inanç içinde olup kalbini marifetullah'la doldurması, Allah'ın rızasına, İslam'ın esaslarına göre salih amel yapması gerekir. Allahü Teala da kendisine iman edenlerin, teslim olanların dostu olup onları karanlıktan aydınlığa çıkaracağını, ahiret hayatı için korku dünya hayatı için üzüntü duymayacağını bildirmekte ve her iki hayat için müjdeler vermektedir. 63. Ayet Onlar Allah'a iman eden ve emirlerine uygun yaşayanlardır. 64. Ayet Onlar için dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu müjdeye erişmek, en büyük mutluluk, ve kurtuluştur. 65. Ayet Resulüm, o inanmayanların sözü ve övünmeleri seni üzmesin. Çünkü bütün üstünlük Allah'ındır. O, her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. 66. Ayet İyi biliniz ki göklerde ve yerdekilerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkalarına tapanlar bile gerçekte Allah'a ortak yaptıklarına tabi olmazlar. Onlar ancak zan ve tahmine uymakta ve sadece yalan uydurup söylemektedir. Burada, müşriklerin put ve benzerlerine tapmakla, bunları asıl taptıkları kendi zan ve düşüncelerine siper yaptıklarını işaret edilmektedir. Aslında Mekke müşrikleri Allah'a ibadet ve itaate karşı olduklarından put heykellere tapınma gösterileri yapmaktaydılar. 67. Ayet Geceyi dinlenesiniz diye sizin için karanlık kılan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılan O'dur. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için büyük ibretler vardır. 68. Ayet Kafirler, Allah çocuk edindi, dediler. Haşa! O bundan uzak ve yücedir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde olan şeyler sadece O'nundur. Bu çocuk sahibi olma hususunda yanınızda hiçbir ilmi delil yoktur. Siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? 69. Ayet De ki Allah'a karşı böyle yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremez, iflah olamazlar. 70. Ayet Onlar için Dünyada biraz faydalanma vardır. Nihayetinde dönüşleri ancak bizedir, sonra kafir olduklarından dolayı o çok şiddetli azabı onlara tattıracağız. 71. Ayet Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa... Bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Haydi siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. 72. Ayet Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. 73. Ayet Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? 74. Ayet Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi kavimlerine gönderdik. Bunlar da onlara apaçık ayet delil ve mucizeler getirdiler. Ama berikiler daha önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmıyorlardı. İşte sürekli haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. 75. Ayet Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Bu ayetlerde ifade edilmek istenen mucize ve delillerin 9 olduğu 17. surenin 101. ayeti ve 27. surenin 12. ayetlerde geçmektedir. Bunlar şunlardır. 1. Hazreti Musa'nın asasının yılan oluşu. 2. Elini koltuğuna sokup bembeyaz çıkarması, 3. Öleni diriltip katili söyletmesi. 4, 5, 6, 7, 8 sırasıyla tufan felaketi, çekirge, haşerat ve kurbağa istilası, sulardan kan akması. 9. Veba felaketi. 76. Ayet Onlara tarafımızdan hak mucize gelince, şüphesiz bu apaçık bir sihirdir, dediler. 77. ayet. Musa onlara, size hak mucize gelince, dil mi uzatırsınız? Bir sihir mi bu? Bilin ki, sihirbazlar umduklarına kurtuluşa eremezler, dedi. 78. ayet. Dediler ki, sen... Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizi çeviresin de yeryüzünde otorite, büyüklük yalnız ikinize kalsın diye mi bize geldin? Biz ikinize de asla iman edecek değiliz. 79. Ayet Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin dedi. 80. Ayet Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya dedi. 81. Ayet Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, Meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan hilekârların işini rast getirmez, dedi. 82. Ayet Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. 83. Ayet Firavun ve ileri gelen zorbaların kendilerine işkence yapmaları korkusu sebebiyle Musa'ya başlangıçta kavminin bir kısım gençlerinden başkası inanmadı. Çünkü Firavun o yerde Mısır'da cidden ululuk taslayan bir diktatör ve hakikaten aşırı gidenlerdendi. 84. Ayet Musa dedi ki Ey kavmim! Şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve O'na teslim olmuş iseniz artık ancak O'na güvenip dayanın. 85 ve 86. Ayetler Onlarda biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz! Zalim kavmin zulmüne uğratmakla bizi imtihan konusu yapma. Bizi rahmetinle o inkarcılar toplumundan kurtar dediler. 87. Ayet Musa'ya ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. O evlerinizi kıblegah, mescit yapın ve oralarda cemaatleşerek namazı da dosdoğru kılın. Ey Musa! Artık iman edenlere kurtulacaklarını müjdele diye vahyettik. Hazreti Musa Kabe'ye doğru namaz kılardı. Allah'a ibadeti, kulluğu yasaklayarak İnsanları kendine itaat ettirerek tanrılı iddiasında bulunan Firavun, İsrailoğulların ait mescitleri tahrip etmişti ki, Yüce Allah onlara bu emri verdi. Bu ayeti kerimede gerek Firavun ve benzerlerinin, gerek cahiliye toplumunun zulüm devirlerinde, hemen o yeri terk etmek değil, orayı mescid ederek veya evleri mescit yaparak dini öğrenme, ilahi davayı birlikte savunma ve böylece kurtuluşa ermede, İnananlara bir metot bildirilmektedir. 88. Ayet Musa dua edip, Ey Rabbimiz! Doğrusu sen, Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz! Bunlar, kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanılmaktadır. Ey Rabbimiz! Onların mallarını silip, belirsiz hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt bunu alsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler. Dedi. Yahut fela yu'menu kelimesini li yudilu kelimesine atıfla diğer mana şöyle olur. Ey Her herhalde insanları bunlarla senin yolundan saptırsınlar, iman etsinler, ta ki çetin azabı görsünler diye verdin. 89. Ayet Allah buyurdu ki, ikinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. Davette, ilzam-ı hüccete sebat gösterin, acele etmeyin. Zira isteğiniz vakti gelince yerine getirilecektir. Rivayete göre Musa aleyhisselam, bu duadan sonra 40 yıl daha kavminin arasında kalmış, duasının kabulü ondan sonra tahakkuk etmiştir. 90. Ayet İsrailoğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi. Ben İsrailoğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. 91. Ayet Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendisini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Artık bu türlü iman-ı yes denilen ölüm anındaki iman geçersizdir. 92. Ayet Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildirler. Bu ayeti kerime Hz. Musa dönemindeki firavunun suda boğulduktan sonra cesedini batıp kaybolmayacağını ve insanları ibret için teşhir durumuna getirilip gösterileceğini işaret etmektedir. 93. Ayet Andolsun ki biz İsrailoğullarını çok güzel bir yere yerleştirdik Onlara temiz, güzel, hoş rızıklar verdik. Onlar ancak kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler de, ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Tevrat'ta vasıfları bildirilen Hz. Peygamber'e inen Kur'an 94. Ayet Eğer sen sana indirdiğimiz geçmiş peygamberlerin haberlerinden ufak bir şüphe ediyorsan, senden önceki indirdiğimiz kitabı okuyanlara sor. Ama andolsun ki Rabbinden hiç şüphe kalmayacak şekilde gerçek gelmiştir. O halde asla şüphe edenlerden olma. 95. Ayet Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan olursun. Bu iki ayette Hz. Peygamber'in şahsında bütün insanlar hitap vardır. 96 ve 97. Ayetler Küfür ve inkarlarıyla Rabbinin azap kelimesi üzerlerine hak olanlar, kendilerine her türlü ayet gelse bile acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. Ölümün belirmesiyle pişmanlık anındaki iman kabul olmayıp kişiyi kurtarmaz. 98. Ayet Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya, ancak Yunus'un kavmi hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tevbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık. 99. Ayet Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi. Ama onları kendi iradelerine bıraktı. O halde insanları mümin olmaları için sen mi zorlayacaksın? Allah dinde yani imanda zorlamadı. İrade Hüriyeti ve tercih hakkı verdi. Hür bıraktı. İsteyen Müslüman olur gereğini yapar, isteyen de kafirlikte kalır. Kimi de bunların arasında fasık ve münafık olur. Dünyada Kur'an'ın, İslam'ın yolundan sapmış olanlar, ahirette bu suçun kendilerinde olduğunu itiraf edeceklerdir. 100. Ayet Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Allah, murdarlığı, Azabı, rezilliği Allah için aklını kullanmayanlara verir. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Demek, herkes onun irade ve iznine muhtaç demektir. Muhtaçlıksa ondan ihlasla istemeyi ve iznine layık olmayı gerektirir. Yoksa iman etmemek onun izin vermediğinden değildir. 101. Ayet De ki, göklerde ve yerde neler var bakın. Ama bunca ayetler, ibretler ve uyarmalar inanmayacak bir kavme ne fayda verir? 102. Ayet Onlar, kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerin başlarına gelen acı günlerinin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. 103. Ayet Sonunda azap gelince, Peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece üzerimize düşen bir borç olarak müminleri kurtarırız. 104. Ayet De ki, Ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında şüphe içinde iseniz, ben Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmam. Ben ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk, ibadet ve itaat ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp put heykellere gidip önünde haykırırlar, şikayet ve dilekte bulunurlar ve onlar için merasimler tertip ederlerdi. 105. ayet. Ve yüzünü hanif, Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Sakın Allah'ın kudret ve hakimiyetini yaratılmışlara vererek müşriklerden olma. 106. ayet. Allah'tan başkasına sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarıp tapma, tapınma. Eğer bunu yaparsan o takdirde şüphesiz ki sen kendine zulüm edenlerden olursun diye emrolundu. 107. Ayet Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa artık onu kendisinden başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu geri çevirecek hiçbir kuvvet de yoktur. O kullarından dilediğini buna eriştirir. O çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. 108. Ayet De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak, peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin üzerinizde bir vekil ve bekçi değilim. 109. Ayet Resulüm, sana vahyedilene uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. ve 2. ayet Elif Lamra Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben, onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. 3. ayet Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona teybe edin ki sizi belirlenmiş bir vakte kadar güzel bir geçimle faydalandırsın ve her erdemli iyi hareket sahibine de layık olduğu ihsanını, mükafatını versin. Eğer imandan yüz çevirirseniz elbette ben sizin için büyük günün azabından korkarım. Dördüncü ayet Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye kadirdir. 5. Ayet Haberiniz olsun ki münafıklar, müşrikler, kinlerinden, O Allah'ın Resulünden gizlenmek için göğüslerini çevirir, görmezden gelirler. Yine haberiniz olsun ki gizlenmek için örtülerine büründükleri zamanda Allah onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa çıkardıklarını bilir. Çünkü O sinelerin özünü bilendir.